Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 22 Mart 2022 tarihli yayınımızda Diyalog filmi üzerine konuşacağız. Antalya Film Festivali'ndeki ilk gösteriminin ardından Türkiye dolaşmaya başlayan yapım İstanbul'da da Mart sonuna kadar başka sinema salonlarında gösterimde. Bu vesilede de konuklarımız yönetmen Ali Tansu Turhan ve senarist yapımcı Burcu Uğuz. Ali ve Burcu, hoş geldiniz ikiniz de yayına. Hoş bulduk. Evet, ayrıştırarak başladım. Yönetmen, senarist, yapımcı diye. Ama aslında sizin çalışma biçiminize ve filme bakışınıza gayet aykırı oldu bu. Buğra bütün altyazıdaki mülakatındaki, e, bence ibare çok daha doğru, filmin iki üreticisiyle beraberiz aslında. E, Ali Tansu Turhan ve Burcu Uğuz'da. Diyalog henüz beyaz perden izlenebiliyorken e, bu günleri kullanalım istedik. Yoğun koşturma içerisinde zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum en başta. Şimdi filmin kendisini konuşmaya başlamadan önce e, Antalya Film Festivali'nden bu yana geçen süreyi konuşalım istiyorum. Yani filmin yolculuğunu, tam bir yolculuk çünkü sıra dışı bir gösterim metodu seçmişsiniz. Diyalog filmi şu anda bir turnede. Biraz anlatır mısınız son ayları? Antalya Film Festivali'nde biz gerçekten e, beklediğimizin üstünde bir ilgi ya da duygu paylaşımı yaşadık diyebilirim. Çünkü filmin gösterimi bittikten sonra... Açık sinemasından bir 15-20 dakika çıkamadık. Herkes geçerken e, elimizi sıkıp e, teşekkür etti ve nefes aldığını ifade etti. Ve aslında bunu e, biz de onlar bize ifade ettiğini yaşadık. Çünkü e, tek düzey üretimlerden, tek düzey filmlerden seyirci olarak sıkıldığımız bir yerde Burcu'yla beraber... ...yola başlarken izlemek istediğimiz bir filmi çekmek istedik. Ve seyirciyle bu noktada ortak payda olduğumuzu görünce tabii ki çok heyecanlandık. Ve festival sonrası Burcu ile beraber filmi olabildiğince hızlı bir şekilde seyirciyle buluşturma kararı aldık. Çünkü festival yolculuğu e, ne kadar keyifli olsa da aslında çok uzun bir süre istiyor. Ve filmi seyirciden uzak tutuyor. Ve biz üretici olarak bu heyecanı tatmışken... Bu heyecanı devam ettirmek, arttırarak devam ettirmek istedik ve filmi e, nasıl seyirciyle daha hızlı buluşturabiliriz diye düşünmeye başladık. Bu noktada pandemi öncesi ve sonrasında yerli sanat filmlerinin ülkemizdeki dağıtım rakamları gerçekten çok içler acısıydı. Ve biz de bu sonuç vermeyen dağıtımla filmimizi seyirciyle buluşturmaktansa ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Bu noktada aslında... Yeni bir şey icat etmedik ya da çok uzağa bakmamıza gerek olmadı. Aynı tiyatrocular gibi, müzisyenler gibi filmimizi ve ekibi turneye çıkarmaya karar verdik ve Aralık ayından itibaren her hafta filmimizi bir şehire götürüp o şehirdeki gösterimler öncesi üniversite öğrencileriyle, sanat kolektifleriyle buluşup filmin yapımına, dağıtımına, sinema durumuna dair konuşmalar yapıp aslında oradaki insanları sinemaya çekmek amaç çekmeye amaçladığımız bir turneye çıktık. İstanbul Bizim genel vizyona girdiğimiz ve aslında turnenin son ortalarına doğru geldiğimiz bir şehir ve buraya kadar 12 kent gezdik. Gerçekten bu yolculukta hem filmin duygusunu paylaştığımız hem de aslında filmin ötesinde hayattaki ortak mutluluklarımız, mutsuzluklarımız, yalnızlığımızı seyirciyle beraber e, paylaştığımız ve bu noktalarda ne kadar ortak yerlerde olduğumuz, ne kadar ortak açtığımızı gördükçe ne kadar yol bizi yorsa da e, o yorgunluk her bu paylaşımda e, bitti ve yeni heyecanlar, yeni enerjilerle yola devam etmemizi sağladı diyebilirim. Burcu var mı eklemek istediğin? Yani çok güzel özetledi Ali. Belki şey eklenabilir, e, türneye çıkmamızdaki önemli bir unsur da şuydu. Salgından ve salgından önceki patlamış Mısır yasasından sonra... Hem üreticiler hem izleyiciler ister istemez biraz daha VOD yani dijital platformlara e, kaydı. E, ve sinema salonlarının işte Ali'nin dediği gibi e, izlenme sayıları oldukça düştü. E, bu kent kent dolaşmak ve orada aslında sinemada bir etkinlik e, sunma halimizde romantik veya nostaljik bir yerden sinema salonlarını korumak üzerine değil, sinema salonlarının sinema üreticilerinin aslında mecrası olduğunu kabul ettiğimiz bir yerden sinema salonları kapanırsa özgürlük ve özgürlük alanımızın iyice kısıtlanacağını düşündüğümüz için de böyle bir turne yolculuğu seçtik. Çünkü aslında e, şu anda maalesef üreticilerin gelir planında sinema gösterimleri yani vizyon en son sırada bu izlenme oranları sebebiyle bir sinema filmi genellikle işte festival ödüllerinden para kazanarak görüyoruz. E, Kendini döndürmeyi hedefler halde. E, hem festivallerden fon alıp hem festivalleri gelir kaynağımızı yaptığımızda biraz aslında onların bizden bekledikleri çerçevelerin de içine sıkışmak durumunda kalıyoruz. E, dolayısıyla gerçekten hani e, bir şekilde alanlarımızı korumamızın gerekliliğini de gittiğimiz kentler bize gösterdi. Çünkü insanlar sinemaya küsmemişler aslında gidip e, paylaşımda bulundukça Görüyoruz ki buna ihtiyaç var konuşabileceğimiz yan yana ya da sessiz kalarak duygu paylaşabileceğimiz alanlar hala izleyici nezdinde kıymetli. Bu çok güzel bir şeyi aslında hatırlattı, ifade etti. Biz bu turnuya çıkmadan önce demografik bir çalışma yaptık ve bu çalışma sonucunda 23 tane üniversite öğrenci nüfusunun en yüksek olduğu kenti belirledik. Ve bu kentlerde 5 milyon 700 bin üniversite öğrencisi var. 18-39 yaş arasında 20 milyon. Aslında hedef kitle diyebileceğimiz bir seyirci potansiyeli var ve gişe rakamlarına baktığımızda da yani burada 20 milyonluk bir kitle varken nasıl oluyor da filmlerin gişeleri 300, 500, 700 gibi rakamları sıkışıyor diye bir araştırma yaptığımızda iki tip sanat filmi seyircisi olduğunu fark ettik. Bir küsmüş seyirci, bu seyirci 30 yaş üzerinde ve şimdiye kadar gittiği sinema filmlerinde, yerli filmlerde köy filmleri diye adlandırabileceğim filmleri izlemekten sıkılmış ve bu filmleri dijital platformlara düştüğünde ki buradaki düşme eğilimine de bu çok dikkat çeker ve çok e, önemli bir şey. E, oraya düştüğündeyiz diyor. İkinci seyirci kitlesi ise henüz daha sanat sinemasıyla tanışmamış seyirci kitlesi ve 20 yaş altı bu seyirci kitlesi. Biz aslında hem bizden Kaynaklı olmayan bu küslü seyirciyle konuşmak ve bu mesafeleri kısaltmak hem de sanat sinemasıyla tanışmamış genç seyircileri Z kuşağını gerçekten sinemaya çekmek için de bu yolculuğa çıkmaya karar verdik. Dolayısıyla potansiyel ve hali hazırdaki izleyiciliği olan diyaloğu öne e, koyarak metodunuzu belirlediğinizi anlıyoruz. Buradan aslında yapım sürecine geçmek istiyorum. Festival ağlarından kendinizi tanık içinde mahrum ettiğiniz zaman e, ilk akla e, gelecek şey bütçe problemi oluyor hiç şüphesiz. Siz yapım sürecinde de e, özgün bir metoda başvurdunuz ve şu gösterimde olduğumuz günlerde söylüyoruz ki bu metot da çalıştı. Biraz anlatır mısınız? Filmler, sanat filmleri... Genellikle işte fonlar tarafından finansmanını sağlıyor. Önce Kültür Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Kültür Bakanlığı'ndan size bir destek çıkarsa eğer, oradan aldığınız apayetle yurt dışındaki fonlara daha e, rahatlıkla başvurabiliyorsunuz. Ve yurt dışındaki işte çeşitli fonlardan da bütçenizin tamamını toparladığınızda bir film setine girebiliyorsunuz. Ama bu işte hepimizin bildiği üzere çok uzun süren işte yıllar alan bir süreç. Hem süresi hem de desteğe başvurduğunuz her kurumun işte özellikle yurt dışında Kültür Bakanlığı'nı zaten konuşmaya gerek yok hepimiz biliyoruz. Yurt dışında ise oranın Türkiye'den beklediği hikayeler var. Türkiye'yi görmek istediği bir çerçeve var ve ister istemez biraz senaryonunuzun orasını burasını büküyorsunuz. Biz bunu yapmak istemedik. Bu bizim ilk filmimizdi. Hayal ettiğimizin elimizden geldiğince %100'üne ulaşmak için aslında fon almadan nasıl film çekebiliriz diye masaya oturduk ben daha önce bir yayın evinde çalışıyordum ve şey sinema sektöründeki şu durum bana çok tuhaf geldi telif sistemiyle çalışmayan tek sektör sinema sektörü zannediyorum bunun en büyük sebebi de en pahalı sanat disiplinin de sinema olmasından kaynaklanıyor Evet sanat filmleri büyük zorluklarla çekiliyor ancak çok ciddi paralar kazanabiliyorlar az önce bahsettiğim festival ödülleri sayesinde. Fakat zorluklarla girilen sette tüm set ekibi, set çalışanları fedakarlıklar yapıyor. yakaşelerini düşürüyorlar ya bila bedel geliyorlar. Fakat filmler para kazandığında riskin paylaşıldığı gibi kazanç paylaşılmıyor. Biz de aslında sette birlikte çalışacağımız arkadaşlarımıza yine aynı koşulları dayatmak istemedik ve ne yapabiliriz diye düşünüp Sette çalıştığımız çoğu grup başımızla telif sözleşmeleri yaptık. Aslında onları filme paydaş ettik, ortak ettik. Ve bu da aslında bize iki kazanım getirdi. Biri film, filmlerimizi çekmemizi kolaylaştırdı. Çünkü bizim bütçemiz 700 bin liraydı. Telif sözleşmeleri sayesinde filmimizi 170 bin lira nakide çekebildik. Ayrıca arkadaşlarımızı filme paydaş etmemiz, onların sette gösterdiği, ee, çalışmayı çok çok üstün bir yere taşıdı aslında çünkü herkesin filmi sahiplenmesine de yol açtı İkincisi ise e, sonuçta biz sektörden insanlarız ve biliyoruz ki set çalışanları düzensiz gelirden çok mutlalipler yani iki ay çok güzel setlere gidip e, sizi rahat ettirecek paralar kazanabiliyorsunuz ama sonraki altı ayınızda hiç iş gelmeyebiliyor. Aslında bu tarz telif sistemlerinde sektör çalışanları düzenli gelir elde edebilirler. Çünkü yönetmenler haricinde aslında hepsi görüntü yönetmeni olsun, sanat yönetmeni olsun, ışık, kamera, set hepsi yılda kaç tane sete gidiyorlar? Bunların sayısı çok. Sadece iki tane film Min tuttuğunu düşünelim. Tutmak derken kastettiğim şu düzenli gelir elde ettiğini. Hem festivallerden, hem televizyon satışlarından, hem dijital platform satışlarında bu çalışanlar aslında artık hani kira gibi bir gelir elde ederek işte kira aslında çocuğunun okulunu düşünmediği bir yerde e, mecburi olarak reklam setlerini veya hikayesinin hiç içine giremedikleri Belki de bayağı buldukları setlerin bir parçası olmak yerine senaryosunu beğendiği, içerisinde iyi hissedecekleri projelerde çalışmayı tercih edebilir hale gelebilirler diye böyle bir yapım modeline gittik. Yani şunu tekrar düşünmemiz lazım Eksen. Paylaşmak istediğimizde paylaşacak şey buluruz. Yani filmde anlattığımız sessizliği paylaşmak ya da hayatı yaşarken sokakları, alanları, özgürlükleri paylaşmak ve bir film üretimi yaparken de o filmin potansiyelini paylaşmak çok mümkün istendiği takdirde. Evet bizim başlarken bir sermayemiz, paramız yoktu fakat para kazanma potansiyeli olan bir projemiz vardı. Ve bu projeyi paylaşma isteği, bu filmi paylaşma isteği Burcu'nun da bahsettiği gibi herkes bu işin hem paydaşı hem de sahibi kıldığı bir nokta oluyordu. Ve biz üçüncü Dünya ülkesinde yaşadığımızı unuttuğumuz bir yerden gerçekten belki de yaptığımız işlerin temeline inip tekrar bir sorgulamaya ihtiyacımız var. Yani bir film üretmek için Türkiye'de sanat filmi özelinde bahsediyorum. E, i̇lk akla gelen soru, param var mı ya da para bulabilir miyiz? Ama aslında ilk soru, senin derdin ne ve ne anlatmak istiyorsun? Kime ulaşmak istiyorsun olmalı? Biz bu yapımda da, dağıtımda da ben e, sinema mezunuyum ve 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Her alanında çalıştım. Reklam, dizi, altı kısa film çektim. Ve şunu yeni yeni ben de hatırlıyorum gerçekten. Biz okuldayken, film çekmek isterken e, hep... Başarılı bir yönetmen olmak, iyi bir festivale gitmek, ödüllü bir filmin yönetmeni olmak gibi hayaller ve bu hayallerin yarattığı kaygılar içerisinde üretimle bir ilişki kuruyorduk. Ve aslında bu tür ne, bu yapım modeli bana şunu çok net hatırlattı ve bundan çok mutluyum. Bir filmi aslında... Birisiyle beraber paylaşmak, bir hikayeyi birisiyle beraber paylaşmak için anlatırsın. Hikaye anlatıcısı, dinleyicisi olmadan hiçbir anlam ifade etmez ve benim kendi hayatımda da sanatla tanışmam aslında benim yalnız olmadığımı bana hissettirdiği bir yerdendi. Eğer biz üretimin, hikaye anlatıcılığının temelini tekrardan sorgularsak burada önemli olan şeyin, olmazsa olmaz şeyin para değil, olmazsa olmaz şeyin dert ve o derdi paylaşacak izleyici insana ulaşmak olduğunu hatırladığımızda bence yapılamayacak, üretilemeyecek, anlatılamayacak hikaye yok diye düşünüyorum. Ben de son olarak bir şey eklemek isterim. Bir de bence bizim coğrafyamızda şu çok büyük bir sorun. Özellikle sanat alanında üretim yapan insanların genellikle elinde tek atımlık bir kurşun oluyor. Yani böyle var sayılıyor. Çünkü işte çok, dediğimiz gibi çok pahalı bir disiplin olduğu için sinema hani işte genellikle baktığımızda düşük bütçeli dediğimiz filmler işte 2 milyon Minimum bandında çekiliyor ve aslında e, yeni bir yönetmen ilk filmini çekerken işte o veya bu şekilde bu parayı bir araya getirdiğinde ondan muhakkak bir başarı elde etmesi gerekiyor. Bu başarı da elbette ki işte maddi bir başarı e, edemezse ikinci filmini çekmekte çok büyük zorluk yaşıyor. Ülkemizde çok fazla güzel ilk film çekmiş fakat ya süreci talihsizliğe uğramış. Ve sesinde bazı teknik aksaklıklar yaşamış ister istemez yönetmen var ki ikinci filmini deneyemiyor bile. Ama aslında bu gerçekten bu maddi külfetten kaynaklanıyor. Şu da mümkün değil. E, kimin kendini, sesini, üretiminin alameti farikasını kaçıncı filminde keşfedeceğini bilemeyiz. Öyle bir yönetmen vardır ki onu dener, bunu dener dördüncü filminde muazzam bir Film ortaya çıkarır. Bizi de bunu yapmak çok güç. Çünkü işte o parayı bir kere toparladığınızda her şeyinizle muazzam bir başarı elde etmezseniz bir sonraki çok zor. Aslında mesela 700 bin lira diyoruz bizim filmin bütçesine. Çok çok düşük bütçeli olarak geçiyor. Fakat biz hayatımızda 700 bin lirayı bir arada görmedik. Yani çok yük, aslında ciddi bir meblağ 100 bin lira kaldı ki. E, telif sözleşmeleriyle nakit akışını kontrol ettiğimiz yerde 170 bin lira. 1000 liranakıda çektik. 170 bin lira nakit de bulması çok zor bir para. Ee, hani başka bir sanat listinde düşündüğünüzde kitap olsun, resim olsun, hani 170 bin lira onlar için çok ciddi bir rakam, sinemacılar için çok küçükken. Fakat biz 170 bin lirayı da 28 yatırımcıdan yüzde bir veya yüzde iki yatırımlar alarak topladık. Tıpkı işte bir şirketin kendi umumu arz etmesi gibi. Bu da aslında hem hiç kimsenin e, yakın bir risk almamasına sebep olurken hem de 170 bin lira gibi büyük bir parayı bile bir kişiden iki kişiden istemek çok zor olduğu için hani mesela 700 binin yüzde biri 7 bin bazı insanlar için e, çok rahatlıkla yatırım yapabileceği düşünmeden yatırım yapabileceği bir tutar böyle olunca gerçekten denemeye el verebilir böyle bir alan açabilir aslında turnede üniversitelere gidip bu yapım modelini anlatmamızın en büyük sebebi de bu film üretimini ve denemeye, denemekten korkma halini birazcık indirgemek. Evet, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Belçik Dergi programında diyalog filmini konuşuyoruz. Ali Tansu Turhan ve Burcu Uz konuklarımız. Şimdi filme geçelim istiyorum. Süremizin kısıtından ötürü. Aslında çok güzel kapılar açtınız az evvel söylediklerinizle. Umarım sinema sektörünün ilişkin tartışmalara yol göstermesine vesile olur sizin bakışınızın. Yani bu söyleşi. Şimdi diyalog filmine geçelim istiyorum. Bu arada... Senaryoyu da konuşmak istiyordum. Fahri Güllü onun da ismini burada anarak tabii ki ama süremiz çok kısıtlı ee, olduğundan belki çok kısa yani sevgili Fahri'nin de e, ismini anmak için ben şöyle bir soru da sormak istiyorum. Normalde bir yönetmenle konuştuğunuzda e, senaryo iki kişi yazmanın bile büyük zorlukları e, olduğunu ve hani büyük bir test olduğunu söylerken siz bu işi üç kişi e, kotarmış vaziyetlesiniz. Altını çizmek önemli diye düşünüyorum. Varsa çok kısa yorumunuzu rica edeceğim bu konuda. Anahtar kelime yine paylaşmak. Bir derdi çünkü şu çok önemli bir şey bence. İçerik biçimi belirlemeli, içerik yapımı belirlemeli, içerik insanları belirlemeli. O yolculuğun her şeyini içerik belirlemeli ve bu diyalon ufak fikri ya da çekirdek fikri benim ilk aklıma gelmişti ve Burcu'yla paylaştım. Burcu'yla beraber üzerine konuşmaya başladık ve e, iki günlük bir sürede önümüze bilgisayarlarımızı açıp Google Drive'dan hızlıca bir taslak çıkardık. Çünkü film bir tanışma hikayesiydi, adı diyalog ve diyalogların sahici olması, temposunun iyi olması gerekiyordu. Biz bu eskizi çıkardıktan sonra Fahri ile senaryomuzu paylaşınca o da aynı dertlerde, aynı yerlerde gezdiğinden dolayı bize katılmak istedi ve üçümüz bir aylık sıkı bir çalışma sonucunda aslında... Benim söylemek istediğim şeyi anlatmaktansa ortada bir tema var, ortada bir konsept var. Bunun en fazla köşesinden nasıl tutup nasıl derinleştirebiliriz diye üçümüzün kafa yorduğu ve üçümüzün Kaleler olarak karakterleri ya da bazı konuları tuttuğu değil, herkesin her kavrama, her konsepte göre fikrini söylediği ve üç kişinin beraber ortak karar verdiği bir yolculuktan geçtik. Bu noktada Burcu'ya ve Faruk'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi birisiyle senaryo çalışmak çok zordur. Çünkü senaryoya girdiğinizde duygusal bir giriş de yaparsınız ve artık oradaki söylediğiniz şeyler, yazdığınız şeyler sizin savunmaya refleksi gösterdiğiniz yerler olur. Ama Burcu'yla fare bütün yolculuk boyunca yolculuğun başından itibaren masa başında saatlerce tartıştığımız, konuştuğumuz bir konuda son kararın benim olduğunu söyledikleri bir özgürlük alanı tanıdılar bana. Ve bu noktada gerçekten hayatımdaki en verimli ve bana da en fazla şey katan çalışma süreci oldu diyebilirim. Evet bu. Sonuç olarak test Bir izleyici olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Şu dakikadan itibaren konuşacaklarımız filmin ufak sürprizlerini daha doğrusu filmin esas sürprizlerini açığa çıkarabilir. Yani spoiler uyarısıyla devam etmek istiyorum. Ee, söyleşinin bu son bölümüne konusunu zira biraz yapısını konuşalım istiyorum. Ee, yani bunu erteleyebilirdik belki ama şimdi şöyle bir gerçek var. Filmin gösteriminde işte tiyatro ve müzik dünyasındaki yöntemleri, yöntemlerden esinlenmiş vaziyettesiniz. E, filmin yapım sürecinde çok radikal bir kolektivite tanımladınız ve anonim şirket yapısına yenilikler getirdiniz. Senaryoda bir şairle karşılaştınız. Yani böyle sürekli alanların birbirine bulaştığı ve bu bulaşmadan yeni yaratıcılıkların ortaya çıktığı bir neredeyse deneysel e, diyebileceğimiz yenilikçi diyeyim daha doğru olsun e, bir yöntem filminde zaten e, kendisini en iyi e, tanımlayan belki tabir yenilikçiliğidir dolayısıyla biraz şimdi diyaloğu e, konuşalım film olarak diyaloğu konuşalım bir üçlemenin ilk parçası olduğunu öğreniyoruz muhtelif mülakatlarda ben filmin e, kendi içine bir üçleme barındırdığında Söylemek istiyorum sanki bir kısa film Üçlemesini izlemiş gibi hissediyorum Daha dün sinemadan çıktım henüz etkisi altındayım Onu da söylemem lazım evet, Üstelik e, filmin Karakterleri tanıdığımız ilk bölümünde de Üç parçalı ekran görüntüsü arasında Bizzat film setinin kuruluşunu izliyoruz Yani kamera arkasının e, filmin emek bütününde gösterildiği bence çok önemli bir an bu filmin daha en başında izleyiciye sunuluyor ve bu andan itibaren bana e, soracak olursanız filmin sonuna kadar sürecek bir interaksiyon e, başlıyor e, izleyiciyle genel olarak bu e, yapıda yani az evvel içerik dediniz senaryo derken içerikten bahsettik ama. Bir yandan aslında sizin biçimsel denemelerinizin de mesajın ve iletinin yani içeriğin izleyici geçmesi için erzem olduğunu ben filmin sonunda filmden çıktıktan sonra düşündüm. Halen de düşünmeye devam ediyorum. Bu uzun şerhten sonra sizin film hakkında söyleyeceklerinizi duymak isterim söyleşinin son bölümünde. Filmimiz bir tanışma hikayesi ve adı diyalog. İki oyuncunun ayrılmak üzere olan bir çifti canlandırmak üzere bir film projesinde tanışmaları ve birbirlerine yakınlaşmalarını anlatmaya çabalıyor. Ve bu noktada ilişkilerin başlangıç ve bitiş noktasını dairesel bir döngüde toparlamaya çalıştığımız bir senaryo. Haliyle tanışma hikayesi olduğu için, diyalog olduğu için hayatın her köşesine dokunmaya, her yerine temas edebildiğimiz her yerine temas etmeye çalıştık. Bu disiplinler arası ilişkiyi de sağladığı, Hayatın her noktasında insanların tanışma anılarına, belleklerine gitmemizi sağladı. Ve bu noktada gerçekten diyalog bir üçlemenin bahsettiğim gibi ilk filmi, ilişki temas üçlemesinin. ikinci filmin adı Login olacak. Dijital uygulamadan tanışan iki çiftin e, yalanlarla başlayan gecesine başka yalanlarla devam edip farklı insanların önyargılarıyla o geceyi anlatmaya çabalayacak. Üçüncü filmin adı da Monolog olacak. İnsanın kendisiyle iletişimi ...hayata nasıl etkettiğine dair. Ben film hakkında bu kadar e, hap gibi bir şey söyleyebilirim Burcu. Bence aslında üçe ayırmak çok doğru olmuş ilk sen. Biz de aslında tasarlarken biraz öyle yaklaşmıştık. Ali de e, biçimleri aslında biraz böyle tercih etti. Bu da filmde belki bir seyir çeşitliliğinden kaynaklanan seyir zevki yarattı izleyici. Çünkü ilk kısım daha... İşte karakterlerin kendi isimleriyle oynadığı, bir işte hazırlık ve tanışma sürecinden geçtiği bir işte filmin çekim sürecini belgesel tadında anlatıyor. Yani izlerken aslında oradaki ham görüntüler bize sanki oradaymışız gibi hissettiriyor. Filmin ikinci kısmında ise tamamen film ve film üretimi veya karakterlerin hangi filme çalıştığı gibi konulardan dışarı çıkıp İki oyuncunun bir gecesine tanıklık ediyoruz, uzun uzun tanıklık ediyoruz ve aslında sinema dışı bir sahne olarak belki orası ele alınabilir. Ne belsel ne kurmaca bir tut kaldı bizim için o 30 dakikalık plan. Ardından gelense bizim gözümüzün alıştığı işte bir sanat filmi dediğimizde bize genellikle sunulan estetikte çekilmiş ve kurgulanmış. E, ...filmin içerisindeki yönetmenin çektiği filmi izlediğimiz e, üçüncü parça. Aslında bunları yan yana koymamızın sebebi de birazcık şuydu. Sinema öyle büyülü bir yer ki tıpkı tanışmalar gibi. Biz aslında bir filme girdiğimizde o filmin nasıl çekildiğini biliyoruz. İşte karakterlerin kıyafetlerinin içerisinde yaka mikrofonlarının gizli olduğunu biliyoruz. Tepelerinde koca koca ışıklar olduğunu, sağlarında sollarında bir sürü insan kalabalığı olduğunu, bunu görüyoruz sokakta bile bir film setinin ilgi çekmesinin sebebi belki de o kalabalık oluyor. Fakat salona girip nasıl çekildiğini, onun aslında kurmaca bir şey olduğunu, tantırmak için içinde yapıldığını bilmemize rağmen filmin duygusu bizi ele geçiriyor ve işte ağlıyoruz, gülüyoruz. Dolayısıyla aynı şey ilişkilerde de var, günümüz ilişkilerinde. Hiç kimse işte ömrümüzün sonuna kadar tek yastıkta kocacığız mantığıyla bir yolculuğa çıkmıyor aslında. Biraz herkes bunun sonunun gelebileceğini bildiği, gördüğü bir yerden tekrar tekrar inanıyor. O heyecana kapılıyor. Tıpkı sinema salonlarındaki gibi. Dolayısıyla bunları yan yana getirmemizin sebebi ikisindeki bu büyülü ortaklığı bir iç içe sokup aslında bir meta anlatı oluşturmaktır. Peki ben çok teşekkür ediyorum sizlere zaman ayırdığınız için. Turnede de e, diyalogunuz sürecek. Bunun da heyecanını umarım ilerleyen günlerde paylaşma imkanını buluruz. Karşılaştığımızda bir araya geldiğimizde verdiğiniz mülakatların hepsinde e, sinema salonlarında olmanın öneminden bahsediyorsunuz. Belki böyle bir notada e, bırakabiliriz. Son sözlerinizi almak istiyorum. Ee, ben de senden e, bu son sözü isteyecektim. Biz e, şu ana kadar 12 kent gezdik. 20 üniversite, 10 sanat kolektifi... 20 sinema salonuna girdik. Buraların her, hepsinde e, saatler süren söyleşiler gerçekleştirdik. Ve bütün bu söyleşilerimizin sonunu şöyle bitirdik. Sinema salonları filmler gösterildikçe değil, gerçek sahipleri, seyirciler o salonları doldurdukça yaşayacak. O yüzden artık ben sokakta gördüğüm herkese, bakkalıma, manavıma, kokoreççime, herkese şunu söylüyorum. Sinemalarda görüşmek üzere ve burayı da öyle bitiriyorum. Sinemalarda görüşürüz.